Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdeleillahi nahmedu <Sessizlik> ve nestainuhu ve nestağfiruh Ve na'uzu billahi min şururi ve min seyyiati a'malina Men yehdihillahu fe la ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike Ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh fe mâ ba'd ve Tadil'in mertebeleri Cerh ve tadil lafızlarının her birinin ayrı delaleti olan mertebeleri vardır. Cerh ve tadil lafızlarının her birinin ayrı delaleti olan mertebeleri vardır. Tadilin en üstün en üst mertebesi Aleykümselamun. Tadilin en üst mertebesi efalu vezniyle tevsik edilendir. Buyurun sizi Tadilin en üst mertebesi efalu vezniyle tefsik edilendir. Ev sakınmas, neredesin? Ev sakınmas, insanların en güvenilirleri, esbetunmas, Pelteks ile yani, esbetunmas, insanların en sağlamı tabirleri gibi. Yine, tekrarlanan tadil sıfatları da böyledir. Sikatun, sikatun sözü gibi. Tekrarlanan tadil sıfatları da böyledir. Sikatun, sikatun sözü gibi. Yani, onun güvenilirik de üst mertebe olduğunu belirtmek için İki sefer, sika sika diyor. Hafızlık ya, ya, ya, ya. Hafızlık ve imamla izafe edilen sıfatlar da böyledir. Sikatun hafizun Hafizun hucjetun Hafızlık ve imamla izafe edilen sıfatlar da böyledir. Sikatun hafizun Hafizun, hüccetun Sikatun, imamun, hafizun Sikatun, mutkinun sözleri gibi Hafızlık ve imamla izafe edilen sıfatlar da böyledir. Sikatun hafizun, hafizun hüccetun, sikatun imamun hafizun ve sikatun mutkinun sözleri gibi. Bundan sonra gelen mertebe, Sikatun, hucjetun, mutkinun ve septun sözleridir. Yani bunlar teker teker. Sika, hucjet, mutkin ve sept sözleridir. Sonraki mertebe haklarında Sadûk, Lâ Be'sebih ve leyse bihi Be'es denilen ravilerdir. Sonraki mertebe haklarında Sadûk, Lâ Be'sebih ve leyse bihi Be'es denilen ravilerdir. Ancak Duhaim ve İbn-i Ma'in bir ravi hakkında la be'se bi' derlerse o sikadır. Ancak Duhaim ve i̇bn Ma'in bir ravi hakkında la be'se bi' derlerse o sikadır. Yani e, yukarıda zikrettiğimiz Adin'in ikinci mertebesinde söylüyordu Haym ve i̇bn Maym bunu. Bunun dışındakiler, La be'sebih, Leysebihibes bu sözleri e, saduk ravi hakkında kullanıyorlar. Bu mertebeyle nitelenen ravi'nin hadisi hasendir. Yani saduk, la Sebih gibi e, nitelemeler yapılan ravi'nin hadisi hasendir. Sikatun yuhti, yani güvenilirdir, hata eder. Sikatun lehu evham, güvenilirdir, yanılgıları vardır gibi nitelemelerde. Sikatun yuhti, yani güvenilirdir, hata eder. Sikatun lehu evham, güvenilirdir, yanılgıları vardır gibi nitelemelerde bulunulan ravinin hadisiyle hüccet getirme hususunda ihtilaf vardır. Bu mertebedeki ravinin hadisi hasendir. Sikatun yuhdi, sikatun lehu evham gibi nitelemelerde bulunan Ravin’in hadisiyle hüccet getirme hususunda ihtilaf vardır. Bu mertebedeki Ravinin hadisi hasendir. Sonraki mertebe, Saduqun Yuhdi, Saduqun Yehim ve Saduqun Seyiul hıfs tabirleridir. Saduk'un yuhti, Saduk'un yehin ve Saduk'un seyyi'ul hıfz tabirleridir. Saduk seyyi'ul hıfz hadisi ezberlediğine dair tercih şayan bir karine ile hadisi kuvvetlenir. Saduk seyyi'ul hıfz hadisi ezberlediğine dair tercih şayan bir karine ile hadisi kuvvetlenir. Bu mertebedekilerin hadisi tergip, terhip, zühd, adab konularında yazılır. Bu mertebedekilerin hadisi tergip, terhip, züd, adab konularında yazılır. Başka bir tarikten kuvvetlenmediği sürece helal ve haram gibi ahkamda zayıftır. Başka bir. Tarikten kuvvetlenmediği sürece helal ve haram gibi ahkamda zayıftır. Sonraki mertebe Süveylihul Hadis ve Salihul Hadis tabirleridir. Süveylihul Hadis ve Salihul Hadis tabirleridir. Ancak bu mertebedeki raviler tek kaldıkları zaman Hüccet olabilecek şekilde zayıflıktan kurtulmuş değillerdir. Bu mertebedeki raviler tek kaldıkları zaman hüccet olabilecek şekilde zayıflıktan kurtulmuş değillerdir. Bu sıfatlar leyinliğe yani gevşekliğe delalet eder. bu halleriyle huccet olma sınırında değillerdir Lakin terk edilecek haldede varmamışlardır Sonraki mertebe Meçhulül hal Mestur Makbul denilen kimselerdir. Meçhulül hal Mestur Makbul denilen kimselerdir. Yine bunlar da mutabisi olmadığı sürece tek kaldıkları zaman hüccet olmazlar. Selamun Aleyküm. Aleykümselamun Aleyküm. Abi şey telefonunu ararsan ayar alalım. Telefonda mı? Aleykümselamun Aleyküm. Selamun. Ben aramam da başka arar duruyor. Yok yani, merda bilmiyorsunuz. Atmanın da bunları Hocam, ya. ne oldu bu? Sporla girer. Sol Selamünaleyküm, hocam. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Sonraki mertebe meçhul tabiridir ki, bu sıfat meçhulü'l-aynlık ve meçhulü'l-hallik durumlarına ihtimal taşır. Meçhulul hallik durumlarına ihtimal taşır. Meçhulul hal ise zayıflığa, meçhulul ayn ise şiddetli zayıflığa delalet eder. <gülüyor> sonraki mertebe taiful hadis leysi bi kaviy leysi bi hüccet ve benzeri tabirlerdir taiful hadis leysi bi kaviy leyse bir hucret ve benzeri tabirlerdir. Bu tabirler şiddetli zayıflığa değil, muhtemel zayıflığa delalet eder. Hadis takririsinde şahit ve mutabata elverişlidir. Bu tabirler şiddetli zayıfla değil, muhtemel zayıfla delalet eder. Hadis takviyesinde şahit ve mutabata elverişlidir. Sonraki mertebe Metruk veya metrukul hadis Waheyl Hadis, Waheyl Hadis, saqt, leysa bir şey ve matruhul Hadis tabirleridir. Bu tabirler şiddetli zayıflığa delalet ederler. Şahit ve mutabi olarak takviyeye elverişli değildirler. Yalnız İbn-i leyse bir şey derse rivayeti çok az demektir, mutlak olarak cerh değildir. i̇bn Ma'in leyse bir şey derse rivayeti çok az olduğunu kasteder. Mutlak cerh değildir. Ama başkaları, İbn-i dışındakiler leyse bir şeyi şiddetli zayıf manasında kullanıyorlar. Yine uyarılması gereken Bukhari, seketu an veya fihi nazar dediğinde ravinin metruk olduğunu kasteder. Evet. Bukhari, seketu an veya fihi nazar dediğinde metruk olduğunu kasteder. Bundan sonraki mertebe yalan veya hadis uydurma ithamına uğramaktır. Bunlar hakkında müttehem denilir. Müttehem bil kiz veya müttehem bil vad'ı. Müttehem bil bir yalanla itham edilmek, müttehem bil vad'ı hadis uydurmakla itham edilmek. Sonraki mertebe kezvap denilerek yalana nispet edilenlerdir. Kezvâb denilerek yalana nispet edilenlerdir. Bundan daha şiddetlisi ef'al vezninde ekzebun nâs veya ruknun min Erkanil kizb denilenlerdir. Bundan sonra. Bundan daha şiddetlisi efal vezninde ekzebunnaz veya ruknun min erkanil kizb denilenlerdir. Yani yalanın direklerinden bir yalan direği. Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun Tamam. Son yazamam Son cümle. Bundan daha, şey. daha şiddetlisi ef al vezninde ekze bunnas. Yani insanların en yalancısı. Veya ruknun min erkanil kizb denilenlerdir. İnsanların en yalancısı. Veya ruknun min erkanil kizb. Yani yalanın direklerinden biri. Sonraki mertebe Hadis uydurmakla nitelenmektir. Hadis uydurmakla nitelenmektir. Vagda' yani uydurucu veya yeda'ul hadis Hadis uydurur ve benzer tabirler böyledir. Vada uydurucu veya yeda'ul hadis, hadis uydurur. Ve benzeri tabirler böyledir. Alimlerin ibareleri bu mertebeler etrafında döner. Bu sıfatları veya buna yakın lafızları kullanmışlardır. Burada fayda olarak, yani bu raviler hakkında şu iki kelime arasında anlam farkı var. Yani bu müed, muud ifadesi, hemzesiz, wow. muud şeklinde olursa, bu halik demek. Yani helak olmuş, yani şiddetli zayıflığa delalet eden bir ibaredir. Bir ravi hakkında muud denilmişse helak olmuş manasında hemzeli müet olursa, hemzeli vav ile müet, hadisi güzel eda eder demek. Yani ravi hakkında bu şeyleri de yazın. Mut, hemzesiz vav ile muet, okunuşu muet, halik, helak olmuş. Şiddetli zayıf ravi demek. Hemzeli vav ile müet, rivayeti güzel eda eder demek. İyi, Muhtemel zayıflık ile şiddetli zayıflık kararısındaki fark deyip kapatalım bu mümkünün de inşallah. Muhtemel zayıflık ile şiddetli zayıflık arasındaki fark. Subhanakallam ve bihamdik ve eshedu illa ve